Muhterem kardeşlerim ee, Geçen salı günü 20'lik dişi çektirdim Dikişi ee, atıldı Hala bir şey var ee, Acısı var dua edin inşallah şükür, şükür, 20 yaşına yeni mi girdin? Ee, 20'lik diş siyafı olmuş <gülüyor> <gülüyor> Necburen <gülüyor> aldırmak zorunda kaldık <gülüyor> Baya bir acı verdi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 Nitekim Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'de gayba iman edenleri övdüğünü daha önceki derslerimizde söylemiş idik. Nitekim ahirete iman meselesi de tamamen gayble alakalıdır. Nitekim ahiret gününe iman ölümden sonraki olan şeylerdir. Ki insanın ölümüyle birlikte nedir? Kıyamet-i suğra dediğimiz artık o kimsenin kıyameti gerçekleşmiştir. Yani küçük kıyamet nedir? Ölümdür. İnsan öldüğü zaman Önce ne, ne yapılır? Kabre konulur. Yani artık onun için, o kimse için, ölüm kimse için kabir hayatı, yani berzah alemi başlar. Ki burada daha önce meleklere iman bahsinde geçtiği gibi neydi? İki tane meleğin gelmesi ve o kimseye bazı sorular sorması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 Vahye muhatap bir kimseydi bir peygamberdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam o şekildeyken bizler böyle bir pürdikat ona bakıyor onu dinliyorduk ki sanki başımızda bir kuş varmış da hareket ettik uçağı uçu verecekmiş gibiydik diyor. Ki sahabeye hayatına sahabeye baktığımız zaman eğer Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın etrafındalar ise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 Allah'ın cennetine aşık olan o sahabeler ne yapıyorlar? Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ı tür dikkatli dinliyorlar. Yani o kadar güzel anlatıyor ki sanki başımızda bir kuş var da uçacakmış gibi. Yani bu artık dinlemekten ve e, dikkatten nedir? Bir mübalağadır. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birden kafasını kaldırdı sahabeler. Ve buyurdu ki İsti'iz billahi min azabil Kabir, kabir azabından Allah hassının buyurdu Aleyhisselatu vesselam. Bununla alakalı Bukhari'de gelen rivayette bir gün Ayşe hanımımızın yanına bir Yahudi kadın geliyor. Ve diyor ki seni Allah e, kabir azabından Allah'a sığınırım diyor. Ayşe hanımız şaşırıyor. ilk defa duyduğu bir söz. Kabirde azap mı var? Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geliyor. Ee, Ayşe anamız ona bu olayı haber veriyor. Yahudi kadının böyle bir söz söylediği, kabir azabından bahsettiğini. Allah Resulü vesselam doğru söylüyor. Ve o günden sonra diyor Ayşe anamız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıldığı her namazında selam vermeden önce muhakkak kabir azabından Allah azze ve Celle sığınır.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 Kimisi bir defada anlar. Kimisi iki defada anlar. Kimisi de ne yapabilir? Lafı üç kere tekrar edildiğinde anlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün insanların yani orada bulunanların bütün insanların lafını iyi anlaması için ne yapıyor? Sözünü tekrar ediyor. İki insanlar lafla, Allah Resulü vesselamın sözünü ne yapsınlar? Güzelce bellesinler diye. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o bize gayip olan yani bir cesedin, bedenin ruhtan çıkış halini bakınız nasıl anlatıyor. Diyor ki mümin bir kul artık dünyadan ayrılıp ahirete göç edeceği zaman melekler, temadan melekler iner diyor. Ve onların yüzleri bembeyazdır diyor Allah razı <Gülüyor> aleyhisselam. Sanki onların yüzleri Güneş gibidir diyor. Ve onların yanında kefenun min ekfanil cenne. Cennet. cennet kefenlerinden bir kefen vardır. Ve hanutun min hanutul cenne. Ve cennet kokularından bir koku vardır diyor. Bu ne yapıyor Allah Aleyhisselam? Bir müminin canının nasıl alındığını ne yapıyor? Anlatıyor. Şimdi biz bunları bilelim ki, yani bir müminin ölüm anı ne kadar güzel. Aynı zamanda bunun zıttı olarak bir kafirin Allah korusun, cesedinin yani ölümünün ne kadar acı olduğunu iyi bilelim ki, Müslümanlar olarak can vermeye ne yapalım? Daha çok çalışalım, daha çok özen gösterelim. Ve ondan sonra Hatta yiclis منهم metel basar. Hatta diyor onun gözünün göreceği yerde kadar ne yaparlar? otururlar diyor melekler gelirler. Ondan sonra melekul mevut gelir. Ölüm meleği gelir. Hatta yiclis endi ra'si. Hatta diyor gelir. Ne yaparlar? Önce melekler iniyor semadan. Hazırlık yapıyorlar. Kefen getiriyorlar. Nereden? Cennetten. Sonra koku getiriyorlar. Ki biliyorsunuz, hanut denilen bir koku, güzel koku, ölülerinizi ne yapın? Hanutlayın. Yani kokulandırın, güzel koku. Peki bu koku nereden geliyor? Cennetten geliyor. Ondan sonra kim geliyor? Melekul Mord geliyor, ölüm meleği. Azrail diye bir isim yok arkadaşlar. Ölüm meleği. Ondan sonra o menin başının ucuna oturuyor. Ve diyor ki ey yotu nefsi tayyibe ey güzel nefis. Öğren hitap ediyor. Ukrici ila mağfiratin min Allah ve Allah azze ve celle'den bir bağışlama ve rıza olarak. Yani sen o kadar güzel bir hayat yaşadın ki bu hayatında ne yaptın? Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazandın, mağfiretini kazandın. Çık diyor. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devam ediyor. O tıpkı bir kırbanın yani su e, kırbasından artık bir sürahi mi diyelim artık kırba denince herhalde anlaşılıyor. Suyun damlaması gibi o bedenden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 o kadar güzel bir koku yayılır ki zennetteki, e, dünyadaki miskten çok daha güzeldir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra ne yaparlar bu ruhu melekler? Alırlar, onunla birlikte semayı yükselirler diyor. Ondan sonra her bir biliyorsunuz semanın katlarında neler var? Kimler var? Melekler var. Gökyüzünde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 Ruhta kimin derler diyor. Ceset de kim? Onlar işte falanca falan oldu falandır derler diyor. Ondan sonra onu en güzel dünyadaki en güzel isimleriyle ne yaparlar? isimlendirirler diyor. Hatta dünya semasını geçer bitirirler diyor. Ve o dünya seması kendilerine açılır diyor. Açılmasını isterler ve açılır diyor. Ondan sonra bu şekilde devam ederler. Hatta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 men rabbuk sabitin şey يقول rabbi allah o min kim der ki benim rabbim allah'tır feyakulani ma dinu senin dinin nedir dinim İSLAM. benim dinim islam ondan sonra derler ki sizin içinizden gönderilen bu adam da kimdir o der ki o resulullah o muhakkak ki allah'ın resulüdür aleyhi ona ilmük, onun, onun hakkında ilmin nedir? Onun hakkında ne biliyorsun diye sorduklarında, Karah tükited Allah Ben Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim, bu onu tasdik ettim der diyor. Ondan sonra semadan bir münadi nida eder. En sadaka abdi muhakkak ki kulum doğruyu söyledi. Ondan sonra oraya yani kabrine cennetten bir yatak serilir diyor. Wa elbisuhu, wa elbisuhu cennet. Ondan sonra ona cennetten bir elbise giydirilir. cennet. Ondan sonra orada kendisine cennetten bir kapı açılır diyor. Yani artık orası cennete açılan bir kapıdır kendisi için. Ondan sonra güzel yüzlü bir insan gelir diyor. Onun elbisesi güzeldir. Kokusu da güzeldir. Ondan sonra der ki: "Öpişir billeziyesur. Seni sevindiren bir şeyle müjdeler olsun." diyor. "Haza yawmuka llezî kuntetüat." İşte bugün sana vaat edilen gün bugündür diyor. Ve o adam der ki: "Sen de gitsin. O Güzel yüzlü gelen adam, hayırla gelen adam, salih. İşte ben senin dünyada işlediğin salih amelinin buyurur. Der o adam. Yani güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel giyimli bir adam değil. Sen kimsin? Ben senin dünyadayken işlemiş olduğun salih amellerim der o adam. Rabbi akimis sa'a hatta arciya ila ehli ve mali.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 Cennet kefenlerinden bir kefenle kefenlenmesi, cennet kokularından bir kokuyla kokulanması, daha sonra cennet bahçeler, e, kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe olması, daha ölümüyle beraber Allah Azze ve Celle'nin o kuluna verdiği e, ikram ne yapıyor? Daha kabirdeyken başlıyor kardeşler. Evet Allah Azze ve Celle bize onlardan eylesin. Amin. Kafir kula gelince diyor. dünyadan artık ümidini kesip ahirete yolculuk yapacağı zaman yani ölüm anı geldiği zaman. Çok çirkin yüzlü diyor. Melekler iner diyor. Ve onlarla birlikte kancalar vardır diyor o meleklerin ellerinde. Ve o ölünün, kafir ölünün görebileceği yere otururlar diyor. Sonra ölüm meleği gelir diyor. Onun başının ucuna oturur diyor. Ve ona der ki ey, nefsul habise, ey pis nefis mümini en güzel vasıflarla vasıflarken bir kafirin Cesedini ne yapıyor? Pislikle, hadis olmakla nida ediyor ona. Ukrici ila sakati minallahi ve gadab. Sen dünyadayken Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için çalışmadın. Allah'ı gadaplandırdın. Öyleyse Allah'tan bir gadab olarak ne yap? Çık diyor. Onun ruhuna. Ondan sonra ruhu cesedine yayılır diyor. فَيَمْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السُّفُودُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَدْلُولُ Tıpkı diyor, düşünün ki bir e, yaş olan e, şeyin, yünlerin demir taraklarla nasıl böyle tarandığını, çünkü bildiğim kadarıyla o kuru bir şekilde taranır. İşte o şekilde yani zor bir şekilde böyle artık hani derler ya kanırta kanırta ne yaparlar? Onun ruhundan, bedeninden e, ruhunu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 İşte yeryüzünde bulduğunuz kokuların en pisiyle, pisi şeklinde ne yapar? Kokular yayılır diyor. Onunla birlikte semaya çıkarlar, yükselirler diyor. Ondan sonra onlara meleklere uğradıkları zaman ma ruhul hadis bu pis ruh da nedir diye sorarlar diyor. Onlar da derler ki işte falan oğlu filandır derler diyor. Ondan sonra gök ehli de onu Dünyadaki en pis isimleriyle ne yaparlar? İsimlendirirler buyuruyor. Hatta ne yaparlar? Dünya semasına kadar giderler ve dünya semasının açılmasını isterler. Fakat dünya seması o pis ruh için ne yapılmaz? Açılmaz buyuruyor. Sonra Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la teftahu lehum abzabus sema ve la yedhuluna'l cenne hatta yelicel cemalu bin sem fise fi sen mil kıyat onlara göklerin cemanın kapıları açılmaz vollay ya kolnun cenne onlar cennete giremeyeceklerdir ne zamana kadar hatta deve diyor iğnenin deliğinden geçincye kadar onlar cennete ne yapamayacaklar giremeyecekler yani asla cennete giren Allah Azze ve Celle o kadar delik bir misal veriyor ki hatta onlar deve iğnenin deliğinden girinceye kadar ne yapamayacaklar? Cennete giremeyecekler. Böyle bir şey tasavvur edebiliyor musunuz kardeşler? Yani küçük elimize aldığınız iğne ve koskoca deve. Ki Allah Azze ve Celle insanlar güzelce anlasınlar diye ne yapıyor? Bizlere böyle güzel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 Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam وَمَنْ يُشْرِكْ Billahi. Her kim Allah'a şirk koşarsa sanki o böyle gökyüzünden atmışsınız da bir e, rüzgarın alıp bir e, kuşun havada kaptığı kimse gibi olur buyuruyor. Allah Azze ve Celle Suresi 31. ayet-i kerimede. Ondan sonra o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 Ben senin dünyadayken işlemiş olduğun pis amellerin, pis amellerinin buyur der o adam. Ondan sonra adam der ki: Rabbilla tuqimisya, ya Rabbi, kıyamete asla koparma. Çünkü kıyamet günü tekrar insanlar dirildikten sonra onun başına gelecek. Bunun çok daha nedir fazlasıdır. O yüzden ya Rabbi be sakın diyor kıyamet, kıyameti koparma.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 Gelen rivayetlerde ve ehl-i sünnet ve ne yapmıştır? İcma etmiştir. Ölümle başlayan yolculuk kabirde devam ediyor. Daha sonra ne vardır? Kıyamet günü suğura üflenecektir. Daha önce meleklere imanda geçtiği gibi ne olmuştu? İsrafil aleyhisselam iki sefer suğura üfleyecek. Birincisi nedir? Kıyametin kopuşu. İkincisi tekrar diriliş. İki kere sura üflenecek. Daha sonra insanlar ne yapılacak? Mezarlarından diriltilecekler. Ve Allah Azze ve Celle onları ne yapacak? Tekrar haşredecek. Burada insanları, cinleri, bütün hayvanları, bütün haşeratı Allah azze ve celle tekrar ne yapacaktır? Yıdıltecektir. Nitekim gelen ayet-i kerimelerde "Orma min dabbatin fil ardi ve la ta'irin yatur bi اِلَّا اُمَمُنْ Yer Yeryüzünde dolaşan o hayvanlar veya kanatları olup da uçan kuşlar sizler gibi birer ümmettir diyor Allah Azze ve Celle. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ Biz bu kitapta her şeyi açıkladık. Hiçbir şey atlamadık. ثُمَّ اِلَى Rabbihim يُحْشَى Sonra sizler ne yapacaksınız? Kıyamet günü Rabbinizin katında harçlı olunacaksınız. Yani tekrar diriltileceksiniz buyuruyor Allah'a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 o gün diyor ne yaparız kıyamet günü adalet terazilerine koyarız buyurur Allah azze ve celle. <gülüyor> o gün hiç kimse ne yapmaz. En ufak bir zulme dahi uğramaz diyor. O in misqal habbetin min khardalin ateyna biha. O gün diyor işlenilmiş en ufak bir hardal tanesini dahi hayır olsun. Şer olsun. Ne yaparız bugün getiririz diyor Allah Azze ve Celle. Ve biz hesap olarak biz ne yaparız? Hesap görücü olarak muhakkak ki biz yeteriz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim. Kıyamet sahnesi çok çetin kardeşlerim. İnsanlar Öyle bir haldeler ki o sahnede bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla ve işte herkes diyor ne yapar? Tıpkı anasından doğduğu gün gibi çırıl çıplak ve sünnetsiz olarak haşredilir. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince Ayşe Hanım şaşırıyor. Ey Allah'ın erkekler ve kadınlar çırıl çıplak. Yani bazısı bazısına bakmaz mı?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 Allah Azze ve Celle bizi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum eylem etsin. Amin. Evet. Tafetin <gülüyor> bitmedi. Bir dahakine sen yaparsın istersin. Evet. Allah Azze ve Celle bizi hakkıyla iman eden talih amel işleyen kullarından eylesin. Muhakkak ki bizlerin talih amel işlemede gerçekten çok hırslı olmamız gerekir. Zira yarın ne olacağını hiç kimse ne yapamaz? Cennet. bilemez. Cennet haktır. Cehennem haktır. O yüzden Müslüman olarak yaşayıp Müslümanca can vermeye ne yapmamız gerekir? Hepimizin gayret etmesi gerekir. Her anımızda, her dakikamızda, her saniyemizde, her nefesimizde muhakkak Allah Azze ve Celle'nin bizim muhakkakesi altında tuttuğunu, bizi koruyup gözettiğini bilmemiz ve ona göre ne yapmamız gerekir? Davranmamız gerekir. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Allah zahmetiyle cennetine gir dediği kullarından eylesin. Amin. Ve ahiru dağmana elhamdülillahi. Allah'a asla. Allah Allah Biraz da oldası, herhalde ölüm hususuna etkisizdir. Evet arkadaşlar. Ölümü çok canım Çünkü ölüm ağızların tadını kaçırır. İnsanların başına gelen birçok musibet, birçok hata, veya hata diyeyim, tır dünyaya olan maillerinden, dünyaya olan e eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Biz bu dünya sevgisini kalbimizin bir attık mı? Tamam. Allah'a resim Evet. Sen gideceksin mi? Misafiriniz mi var? Tamam. Kim bırakacak seni? Misait olan arkadaş varsın. Yani arkadaşlar Selahattin yarın aksele gidiyor